düşünceyi kaldırır. Onun için teşekkür lazımdır. İnsana da verilen en büyük nimetlerden bir tanesi tefekkür. Bak, ayati enfüsiye var, ayati afakiye var, ayati elfaziye var. Bak hangisine istersen hangisinden mehir Kur'an okumasını bilmiyorum dersen, seriyeden sureye aya kadar, yerden göğe kadar her şey ayettir. Güneş gökte olduğu gibi Kur'an'da da vardır. Ve şemsi işte güneş